Efendim Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail'a Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar almaya çalışacağız inşallah. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimizden gelen ilk soruyla programımıza başlıyoruz hocam. İlk sorumuz ben mali müşavir olarak kazancına haram bulaşan berber, emlakçı, sigorta acentesi vesaire gibi işletmelere müşavirlik hizmeti verebilir miyim? En azından bunların helal kazanç kısımları da olduğundan helale niyet edip müşavirlik ücreti tahsil edebilir miyim diye sormuşlar hocam. Ya hadi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah te ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle e, suali e, düzeltmemiz gerekecek. Çünkü e, kazancı haram olan diyerek tabir etmiş olduğu Üç meslek grubu oldu. Berberlik, e, sigorta ajantası bir de emlakçılık. E, oysa berber ve emlakçılık mesleği şartlarına riayet edilerek... İslami e, hukuk şartlarına riayet edilerek yapılacak olur ise e, bu fıkhen caiz olur. Sigorta meselesi ise e, alimlerin genelinin görüşü olarak caiz olmaması hasebiyle biz bu mesleğin caiz olmayacağını, yapılmasına uygun olmayacağını söylüyoruz. Evet. Tabi burada iki işlem var. Yaptıran bir de yapan. E, yaptıran kimse için bazı durumlarda fetva verilebiliyor. Söz gelimi bir arabanız var trafiğe çıkabilmesi için trafik sigortası olması mecburiyettir. Evet. Bu onun açısından bir e, mecburiyet olmasa ise bile fetva verilebiliyor. Veya biraz daha genelleştirecek olursak işte otobüsünüz var garajda çalışabilmesi için kasko mecbur tutulabiliyor. Hı hı. Veya bu emsal e, herhangi şartlar. Ancak e, ferdi olarak kişinin bunu kendisinin, yani keyfi olarak herhangi bir mecburiyet olmaksızın yaptırılması ise tabii ki caiz olmayacak. E, yapan kimse için de aynı şey söz konusu olacaktır. Ama diğer iki grup meslekte işte berberlik veyahutta da e, diğer olan işte emlakçılık, emlakçılık meselesinde evet. ise e, söz gelimi berber olan kimse sakal tıraşı yapmıyor ise ve insan beden üzerindeki işte cilt bakım gibi bir takım işlemlerde meşru olmayan şeyleri yapmıyor ise sadece işte sakal düzeltme veya saç kesme, bıyık düzeltme gibi bir takım hı hı. işlemleri yapıyorsa bu zaten caiz olacaktır. Evet. Aynı şekilde emlakçı olan kimse de vekil olduğu kimseden ücret alıyor, iş yapmasının mukabilinde ücret alıyor ise bu kişinin de alacağı bu ücret caiz olacaktır. Peki burada bunlara yardımcı olma, bunlara müşavirlik yapma, mukabilinde ücret alma, fıkıhta şöyle bir kural vardır: kişi bizzati haramı işlemesiyle günahkar olduğu gibi haramı işleyen veya günah işleyen bir kimseye sebebiyet verme, yardımcı olması itibariyle de aynı günaha ortak olacaktır. Evet. Dolayısıyla meşru işte yardımcı olmak, meşru meşru olmayan işte yardımcı olmak ise meşru olmayacaktır. Ee, bu bağlamda bu kişi e, mali müşavirlik tabi tam e, mahiyet itibariyle bilgi dairesinde değildir. Ancak devletle de olan diyaloğu açısından işte bir takım evrakların takibi vesaire gibi işlemleri üstlenine alıp üst, üstlenip de bunları yapıyor ise ve bu mukabilde yapmış olduğu amelinin karşılığı alıyor ise ve yapılan bu işlemde meşru bir işlemse bunun bu işlemi yapması caiz olur. Ama biraz önce bahsedilen işte sigorta ajantasının veya diye meşhur olmayan diğer meslek gruplarının bu işlemlerini yapması tabii ki fıkhen doğru olmaz deriz. Evet hocam. Şimdi berberle ilgili bir konu geçti hocam. Burada bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Berberlerde kullanılan hocam e, tıraş fırçaları var. Bunlar domuz kılından yapılıyor. Bunların da caiz olup olmadığı şeklinde sorular geliyor hocam. Sizler neler söylüyorsunuz? Evet. Bu yakın tarihe kadar doğru berberlerin kullanmış olduğu fırçaların hemen hemen hepsi domuz kılından yapılıyor idi. Ki bu badana fırçaları için de geçerliydi. Ve hatta kadim kitaplarımızın döneminde mest dikiminde kullanılacak olan iğnelerde de domuz kılının kullanılması. Evet. Bu gibi mecburiyetlerde ki bizim... E Eski metin kitaplarımıza baktığımızda mecburiyet açısından buna fetva verilmiş idi. Mes konusunda. Hı hı. Ama şu anda bunların alternatifi çıktı ki evet. bahus zaten e, berberlerin kullanmış olduğu e, tıraş fırçası. Tabii biz tıraşı meşru olarak görmeksizin bunu söylüyoruz. Yani varsayalım sakalın değil de saçını tıraş edecek. Veyahut da sakalın kenarlarını düzeltecek. Hı hı. Bu şekilde bu fırçayı kullanacak. Şu anda bunun da alternatifleri vardır. Ee, olmasa dahi zaten sakat bir mecburiyet değildir bu fırçanın kullanılması. Ama alternatifi de vardır. Bildiğim kadarıyla Sansar kılından bunu yapabiliyorlar. Hatta polyesterden e, yapılıyor. Evet. Ki geçenlerde yine buna dair bunu üstlenen bir arkadaş bize gelmişti. İşte ben bu işi yapıyorum. E, Türkiye'de bunun imalatını yapıyorum diye. Yani berberlerin birçoğu bunu bilmiyor çünkü. Onların da bu manada uyarılmasının gerekli olduğunu da evet. e, bir şekilde danışmış idi. O yüzden berber olan arkadaşlarımız bu manada daha soruşturması, araştırması gerekir. Kullandıkları fırçaların mahiyeti nedir? Sadece bu berberler için gerekli olan şey değil. Belki unlu mamullerle iştigal eden kimselerin işte poğaçaydı, ve vesaire gibi şeylerin üzerine işte sulandırmada veya yumurta için sürülmesi için fırça kullanılıyor. Bu fırçalardan da birçoğu da yine domuz kılı kullanılan fırçalardır. Evet. O yüzden bunlar da dikkat etmesi gerekir. Çünkü neticede hiç tanımadıkları kişinin vebaline girmiş olacaktır. O mamülden yiyen kimselerin günaha girmesine o günah onlara tahallük etmeyecek. Belki bu işi yapan kişiye tahallük edecektir. O evet. yüzden araştırmaları e, meşru çerçevede bu işlemlerini yapması gerekir ki alternatifte elhamdülillah vardır. İnşallah bu manada araştırırlar diyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuza geçiyoruz. Falan işim olursa hastanedeki kimsesiz hastaları ziyaret edeceğimi adadım. O işim oldu. Ben kaç kişiyi ziyaret edersem adamı yerine getirmiş olurum diye sormuşlar hocam. Adak, diğer bir ifadeyle nezir meselesinde fıken nezrin geçerli olabilmesi için aranan bir takım şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de nezredilen şeyin farz cinsinden bir ibadet olması gerekir. Bir, ikinci olarak maksut bir ibadet olması gerekir. Yani ibadetleri iki kısma ayırabiliriz. Bir, evet. bizatihi emrolundan maksut olan ibadetler, bir de maksut olan ibadetlere vesile olan ibadetler. Söz gelimi namaz maksut bir ibadettir. Abdest ise namaz gibi maksut olan bir ibadete vesile bir ibadettir. İşte nezledilen şeyin de maksut ve farz cinsinden bir ibadet olması gerekir. Evet. Buna göre kişi işte ben abdest almayı nezdettim dese veya gusletmeyi nezdettim dese hı hı. bu nezli geçerli olmayacak. Çünkü maksut bir ibadet değildir. Evet. Farz cinsinden bir ibadet değildir. Ee, bir de diğer bir şartta da o daha önceden kendisine farz olan bir ibadette olmayacak. Hı hı. Yani diye kişi işte benim falan işim olursa öyle namazını kılmak benim üzerime farz olsun dese bu nezir de geçerli değil. Çünkü zaten, evet, zaten o namazı var. kılmak hı hı. ona farzdır. Bahse konu olan meselemizde ise hasta ziyareti teşvik edilen ve bunun ile büyük sevaba nail olan bir amel olsa da maksut bir ibadet değil ve farz cinsinden bir ibadet değildir. Evet. Dolayısıyla kişinin bu şekilde bir adakta bulunması biraz önce bahsettiğimiz adak şartlarını yerine getirmiş olmayacağından dolayı geçerli bir adak olmayacaktır. O yüzden e, sual eden arkadaşımız işte ben kaç tane hasta ziyaret etmem gerekir diyor. E, hasta ziyaret etmesi için e, bir sınır yoktur. İstediği kadar hasta ziyaret edebilir. Ama bu adayla alakalı değil. Sadece bir iyilik, bir sevap, bir mükafat kazanması için e, yapılması gereken güzel bir amel olacaktır. Ama adayla, ile alakalı bağlamda herhangi bir şey değildir. Bir başka sorumuz hocam. Akli melekelerinde eksiklik olan... Parayı hiç tanımayan ya da parayı tanıyıp da akdi dengesizliği olup çok kolay kandırılmaya veya aldatılmaya müsait olan kişilere mirasdan pay vermek gerekir mi diye sormuş olacağım. Şimdi kişinin mülk edinme sebepleri birkaç çeşit olabilir. Bunlardan ki fukaha genel olarak ikiye ayırır. İhtiyari ve cebri diye. Yani ihtiyari demek kişinin kendi iradesiyle mülk edinme yolları. Evet. Ee, bu da alım satımıyla olabilir veya da işte e, dağdan odun toplamakla veya avlanmakla olabilir. Bir de cebri dediğimiz olay vardır ki cebri kişinin ihtiyarına tahallük etmeyen mülk edinme yoludur. Bu da verasettir. Hı hı. Yani kişi vefat ettiği zaman bırakmış olduğu malı geriye kalan varislerine intikal eder. Evet. Bu malın intikalinde varislerin herhangi bir iradesi söz konusu değildir irade olma mecburiyeti söz konusu değildir. Yeter ki mirastan mahrum olmasını gerektiren bir durum yok ise ortada e, ki bunların içinde akli dengenin olmaması mirastan mahrum olması için bir sebep değildir. Evet. Dolayısıyla bu kişi mirasçıdır. Ancak e, bu kişiye bu mirastaki payı verildiğinde biraz önce bahsedildiği gibi bunu çarçur edecek ve daha sonradan muhtaç bir duruma gelecekse onun için bir e, Veli tayin edilir hı hı. E, veyahut ailesinde böyle biri var ise o kişiye bu mal teslim edilir ve bu kimsenin lehine bu kimse için bu mal kullanılır. Evet. Yoksa sen e, sefihsin sen işte akli melekelerin tam yerinde değil sana biz mirastan bir şey vermeyelim gibi bir algı yanlış bir algıdır. Hı hı. Yanlış bir ifadedir böyle bir şey yoktur o da diğer varisler gibi tam hak sahibidir. O hakkı ona verilmelidir. Sadece idare sadedinde, idare konumunda ise bir vasih tayin ettir O vasih bunu yapar. Ama gerçekten bu manada malını tasarruf edebilecek konuma sahip değil ise. Evet. E, o da yok bana göre doğru değildir şeklinde bana veya sana göre değil de e, belli kriterler. Evet. Bu konuda da Aslı fıkında ihtilaf vardır. Ebu Hanife belli bir yaşa geldiğinde ne olursa olsun eğer deli tabirini kullanamayacağımız konumdaysa e, sefih diyebileceğimiz bir durumdaysa malı ona verilir derken İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed e, Rahimullah ise e, onlardan ta ki bu rüşt ispat edileneğine kadar evet. malları ona verilmez. Vasilleri onlar adına bu malda tasarruf eder demişlerdir günümüz açısından da güvenilir, bilir bir kimse açısından verilir ve onlar için bu mallar kullanılır deriz. Yani bununla ilgili hocam bu kalan malda, mirasta yine başka tayin edilen bir kişi bunu çalıştırabilir değil mi hocam? Ya yani onun adına çalıştırabilir yok, mi? gibi şeylere girmesi doğru değil. Çünkü deniyor ki velinin veya da vasinin vasiyeti altında bulunmuş olduğu kişinin malındaki tasarrufu mahsa menfaat olması gerekir. Evet. Ee, ticari yapması ise, ticaret yapması ise menfaat ile zarar arasında mütereddit olan bir feildir. Yani zarar da olabilir, kar da olabilir. Oysa bu gibi eylemleri yapmaya yetkisi yoktur. Mahsa zarara da yetkisi yoktur. Teberrüde de bulunamaz. Hı hı. Sadece o kişi adına bunların harcanması olacaktır. Ee, bu şekilde bir harcama yönüne gidecektir. Evet hocam. Kıymetli izleyenlerimiz sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden Gönderebilirsiniz. Bir başka izleyicimizin göndermiş olduğu soru ben araba tamircisiyim bana gelen arabaları bazen başka ustalara da yaptırıyorum bazı araç sahipleri buna sadece sen bak başkasına baktırma diyorlar ben bunların bu şartına riayet etmek zorunda mıyım netice olarak gereken yapılıyor bir sıkıntı çıkarsa sorumlu zaten benim demiş hocam. Yani bu ifadesini kullanmasıyla diyor ki karşı tarafın böyle bir şart koşsa dahi ben birilerine bunu yaptırırım evet. gibi bir algı. Normalde karşı tarafın böyle bir şart olmasaydı yani sen tamircisin ben bu arabamı sana getiriyorum bunu yap. Veya yaptır şeklinde genel manada bir akit yaptıysa bu tamircinin kendisince anlaşmış olduğu diğer ustalar ile birbirlerine iş baslaşmalarında bir sıkıntı olmayacak ve birbirlerinin yapmış olduğu işten prim almaları da caiz olacaktır. Evet. Ki bu da aslında bir nevi bir şirkettir, bir ortaklılıktır fıkıhta. Ancak bu şekilde değil de ben sen sanat sahibisin, sanat erbabısın, senin şahsının yapmasını talep ediyorum derse ve e, kişi de bunu kabul ederse karşı taraf bu durumda onu bir başkasına yaptırma hakkı olmayacaktır. Evet. Ama böyle bir şart olmasaydı dilediğini yaptırabilirdi. Neticede denildiği gibi işin yapılmasıdır asıl olan. Bu işi yapıldığı zaman da o kişiye aittir, akli Hı -hı. yapan kişiye aittir. E, karşı taraf beni tanır der ve bu şekilde istediğini yaptırabilirdi. Ama madem ki müşteri diye e, ifade ettiğimiz malı veren kimsenin hususi bir tayin var ise ve siz de o malı kabul ederken bu tayini kabul etmişseniz tamam evet, bunu evet. ben yapacağım dediyseniz bu durumda onu bir başkasına verme hakkına sahip değildir ee, ki fıkıh kitaplarımızda bu açık bir şekilde de ifade edilmektedir. Evet hocam bir başka sorumuza geçiyoruz. Bir fabrikada güvenlik olarak çalışıyorum bir miktar para buldum duyurusunu yaptım bu paranın sahibi çıkmazsa ne yapabilirim demişler hocam. Fıkıh ifadelerinde buna lukata denir. Kayıp veya yitik mal evet. şeklinde. Tabi yitik mala tahallük eden bazı hükümler vardır. Her şeyden önce bu malın miktarı önemlidir. Bir de mahiyeti önemlidir. Yani bozulabilen bir mal mıdır? Yoksa bozulmayan uzun zaman saklanılabilen bir mal mıdır? Buna göre bulan kimsenin yapması gereken, izlemesi gereken yol vardır. Ee, tabi burada meselemizde paradan bahsediliyor. Para ki durmakla bozulabilen bir şey değildir. Hı hı. Ama tabi fazla miktarda bekletilmesi ise e, paranın erimesine de sebebiyet verecektir. O yüzden burada e, yine kaynaklarımızda deniyor ki 10 dirhemden aşağı ise bir hafta, 10 dirhem veya fazlası ise bir yıl gibi bekletilmesi hı hı. ki 10 dirhem takriben 30 gram gümüş yapar. Evet. Ancak diğer kaynaklarımızda veya şartlara indiğimizde bunun bir yıl veya bir hafta gibi tahtidi oradaki duruma göre, malın konumuna göre, bulma imkanının oluşup oluşmamasına göre değişkenlilik arz edecektir. Yani o kişi kendisi inisiyatif kullanarak bulmuş olduğu paranın miktarıyla ve ne kadar bir zamanda bu paranın sahibi çıkar veya kişi böyle bir miktardan pek fazla peşine düşmez ondan yüz çevirir. E düşürdüyse de ona irtibar etmez şeklinde ise buna göre belli bir miktar oralara ilan asar. Evet. İlanda bulunur. E bir miktar para bulunmuştur diye. E tabi onun zamanı biraz önce bahsettiğimiz gibi paranın miktarı konumu orada bulunma imkanı vesaire Bunlar hepsi bir etkendir. Evet. Ona göre belli bir müddet bekletilir. E bu zaman zarfında biri gelirse para sahibinin kendisi olduğunu söylerse ee, gerçekten onun olduğuna dair kanaat getirebilme adına ufak çapta bir imtihana tabi tutar. Eğer onun olduğu kanaatindeyse ona verir. Ee, ama sahibi bu müddet zaman zarfında gelmezse e, hanefi fıkkına göre fakir olan bir kimseye verir veyahut da yine bekletir. Çünkü fakir olan birine verecek olsa dahi sahibi yarın öbür gün çıkacak olsa onu edemekle mükellef olacaktır. Evet. O yüzden bu manada bekletme hakkına da sahiptir. Şafi mezhebine göre ise kişi kendisi ferdi olarak fakir ise kendisinin de bunu kullanabileceğini ama dediğimiz gibi sahibi çıktığı anda da ona ödemek şartıyla. O evet. ifade edilmekte. Hocam özellikle otogarlarda veya havalimanlarında bu tip şeyler çok oluyor. İnsanlar belli yerlerden mesela eşya gönderiyorlar. İşte e, yoğurttur, peynirdir, baklagil tarzı şeyler mesela otogarlarda çok kal kalıyor. Evet. Bazen almayı da unutuyorlar veya sahipleri bulunamıyor. Bunlar mesela e, orada çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılabiliyor. Burada alan kişilerin herhangi bir sorumluluğu var mı yani helal ya da haram evet. olarak? Şimdi bahsettiğiniz yerlerde genelde bu gibi e, şeylerin oluşmasının çok fazla olduğu, yoğunluk olduğu yerler olması hasebiyle evet. kayıp büroları oluşturmuşlardır. Hı hı. E, itikmal büroları oluşturmuşlardır. E, kişi bu manada bir şeyini kaybettiği zaman zaten buralara müracaat ediyor. Evet. Dolayısıyla bu gibi yerlerde bu şeyi bulan kimselerin ilan etmesi daha kolaydır. Hı hı. Giderler bu yere müracaat ederler. Orada emin olan kişilere bunu teslim ederler. Ve onlar da biraz önce bizim bahsettiğimiz şartlar doğrultusunda hareket ederler. Ee, tabii ki o belli zaman zarfında gelmeyecek olurlarsa da onu fakirlere verirler. Fakirlere vermeleri onların onun fakirler açısından almasına haram kılmaz. Evet. Onlar için tabii ki helal olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet hocam. İzleyicilerimizden gelen bir diğer sorumuz hocam. İntihar konusunu anlatabilir misiniz demişler. Namazı kılınmaz mı? Af olunur mu? diye sormuşlar. Evet her şeyden önce intihar çok büyük bir günahtır. Evet. Kişinin kasıtlı olarak kendi hayatına son vermesi. Çünkü hayatı veren Allah'tır. Onun ne zaman nihayete ereceğini hükmeden de yine Allah'tır. Evet. Gerçi bu şu demek değildir. İntihar eden kimse ecelliyle değil kendi kendisi. ameliyle ölmüştür şeklinde değil. Yine evet. onun neticede ecelidir. Ama kendisi buna vesile sebep olmuştur. Hatta e, Fıkıtta e, kişinin kendisini öldürmesinin ne derece büyük bir günah olduğunu ifade etme adetinde deniyor ki kişi bir başkasını öldürmekten daha fazla günahtır kişinin kendisini öldürmesi. Oysa başkasının öldürmenin ne derece günah olduğunu Kur'an-ı Kerim açık ve net evet. bir şekilde e, kim ki bir insanı öldürecek olursa bütün insanlığı öldürmüş gibi değerlendirileceği evet. net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu da intiharın ne derecede büyük bir günah olduğunu göstermektedir. Rabbim muhafaza etsin. Anladım. Ancak e, bununla beraber ehli sünnetin genel e, prensibi, genel kuralı doğrultusunda amel imandan bir cüz değildir. Yani insan ne kadar günah işlerse işlesin, o günahı helal telakki etmedikçe, o günahı helal kabul etmedikçe, helal olduğuna itikad etmedikçe bundan dolayı o kimse kafir olmaz. Sadece fasık olur o evet. günah işlemesiyle. Ancak... İtikadi olarak onun helal olduğuna kanaat getirirse yani katı olan, e, vurut ve delalet itibariyle kesin olan e, bir e, farzı veyahut da bir haramı ters olarak evet. e, bunu böyle olmadığına kanaat getirirse velev ki o işi yapmasa dahi yine iman dairesinden çıkar. Evet. Yani mesele amelle alakalı değil, mesele itikatla alakalıdır. Kişinin iman dairesinde kalıp veya çıkması. Dolayısıyla intihar büyük günahtır. Ama büyük günah olmasıyla beraber bir günah, ameldir. itikat değildir. Evet. Ve kişi bu intiharın büyük günah olduğunu kabullenerek bu işi yapacak olursa çok büyük bir günah işlemiştir. Ama mümin sıfatını kendisinden arındırmış değildir. Evet. Yani ahirette Müslüman olarak, mümin olarak e, gitmiş olacaktır. Bunun yanı sıra imanını kaybedecek başka bir eylemde bulunmamış ise. Hı hı. E, peki bu genel olarak alimlerin söz birliği etmiş olduğu bir görüş. Buna dair aslında intihar eden kimsenin ahiretteki durumu ile alakalı Bukhari'de çok farklı hadis-i şerifler vardır. İşte kim ki kendini yukarıdan aşağı atarak, uçurumdan yuvarlayarak öldürecek olursa kıyamete kadar o şekilde olacak ve cennet ona haram olacak. İşte kim ki kendisine şöyle şu şekilde kıyarsa cennetin kokusunu alamayacak gibi bir takım hadisleri var da. O acıyı da vardı. devamlı yaşayacak değil mi hocam? Hem o hem hmm. de o ameliyle hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, evet. nasıl öldürseniz öyle yiyip evet. şeklinde. Ama bunu e, fukaha değerlendirirken o kişinin daimi cehennemde olacağını, onu helal itikat etmesi durumunda olacağını söylüyorlar. Yani evet. tıpkı namazı kasıtlı terk eden kimsenin ebedi cehennemlik olacağına dair varit olan hadis-i şeriflerde onun terk etmenin mubah olduğuna itikad eden kimseleri evet. gibi yorumlaması şeklinde. Bu da bu şekilde yorumlanıyor. Dolayısıyla hatta deniyor ki bir insan intihara teşebbüs etse ancak yapmış olduğu eylemin akabinde hemen ölmese belli bir zaman sonra ölse. İşte kan kaybı vesaire. ama o anda tövbe istiğfar etse bu kişide tövbesi kabul olunacaktır. Evet. Ee, ve o gerçek manada tövbe, tövbe etmişse. O yüzden intihar etmiş ve bu şekilde ahirete gitmiş olan kimsenin e, Müslüman olduğu e, müsellemdir. E, Müslüman e, konumuyla gerekir. Müslümana yapılması gereken hangi eylem yapılması, yapılacaksa buna da yapılır. Evet. Yani kefenlenir, yıkanır vesaire. Ee, bu konuda da ittifak vardır. Ancak namazının kılınıp kılınmaması konusunda fukadan farklı görüş sahipleri vardır. Ee, bu konuda Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi bir de Maliki mezhebine göre namazı kılınacaktır. Ancak Hanefilerden İmam Ebu Yusuf'a göre namazı kılınmayacağı söyleniyor. Ancak Ebu Yusuf'a göre namazının kılınmaması küfrüyle hükmedilmesiyle değil insanları bu gibi eylemden alıkoyması. Evet. Bir de Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın buna dair uygulamasından yola çıkarak bu görüşü söylüyor. Ee, hanbelilerde ise devlet başkanının veyahut da önde olan, lider olan, üst düzeyde olan bir kimsenin kılmayacağı imamdan bahsediyor. Hı hı. İmam kılmaz ama cemaat yani halklar diyor. O da bu eylemi çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kendisi kılmamıştır bu durumda bununla imtisal olması hasebiyle devlet başkanının kılmayacağı ama halkın ise kılabileceğinden bahsediliyor. Evet. O yüzden bu genellemeye baktığımız zaman bu kişi, bu halde ölen bir kimse büyük günah işlemiştir ama bununla beraber Müslümandır. Müslümanlara yapılan her türlü eylem buna da yapılacaktır. Kefenlenir, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve Müslüman kabristan'a defnedilir. Mevla Teala Hazretleri günahı mukabilince belki ona ceza verir belki de affeder affetmesini de dua ederiz talep ederiz evet. ee, ama e, neticede bu imanlı bir şekilde ahirete gitmiştir yani bu günahı onu imandan çıkarmaz bu itikad olması hasebiyle e, bu kişi eninde sonunda cennetlik olacaktır cennete gidecektir. Mevlam dilerse azap edecek, dilerse azap etmeyecektir. Rabbim bu hale düşmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bu hal ile ahirete gitmiş olan kardeşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Günahlarını inşallah affylesin diye Amin. dua etmekten başka bir şey elimizden gelmez. Bazıları da meseleyi şöyle yorumluyor. İntihar etme anında kişi Akli dengesini kaybediyor. Evet. Bu manada zaten mükellef olmuyor. İnşallah o günahtan dolayı da bir mesuleti olmaz diyerek bir hüsnü zandı olabiliyor. Evet. Ama dediğimiz gibi belki böyle olmasa bile e, insanın büyük günah işlemesi onu itika, helal itikad etmedikçe o kimseye kafirdir demek doğru değildir. Evet hocam. İzleyicilerimizden gelen bir diğer soruyla devam ediyoruz hocam. Zayıflamak için mide aldırmak caiz olur mu? Evet Şimdi her şeyden önce insanın vücudu, insanın bünyesi insanın kendi tasarrufunda olan bir şey değildir. Yani bu vücut bana aittir diyerek insan istediğini vücudunda yapamaz. Evet. Ee, ancak bu tıbbi bir mesele ise yani keyfi bir uygulama değil de olmazsa olmaz olan. Çünkü ciddi manada kilolu olan kişileri tanıyoruz ve bu kilo onların ciddi manada sağlık problemleri yaşamasına vesile olabiliyor. Ve ondan kurtulmasının da başka yolu yok. Ancak işte yeni bir sistem olarak mide alınıyor veya mide kısmen kelepçe alınıyor. Takılıyor. Kelepçe takılıyor. Bir takım uygulamalar yapılıyor. Evet. Bu gerçekten ihtiyaçsa ve başka bir şekilde bu zayıflama yani sağlık açısından sağlığını kazanma açısından başka bir imkanı yoksa olabilir. Ama yok sadece bir görsellik, bir güzellik. Ee, yani ben yemeden, içmeden veya az yerek de bunu yapabilirim ama e, bu bana ağır geliyor. Öyle olmaktan ameliyatla yağlarımı da aldırayım. İşte bu şekilde midemde e, kısmen e, ufaltayım. E, daha güzel fiziksel olarak, daha güzel bir görülme geleyim şeklindeyse evet. bu caiz olmaz. Ama bildiğim kadarıyla zaten bu gibi ameliyatı herkesi yapmıyorlar. Ciddi manada sağlık açısından problemi olan kişilerin ve başka bir şekilde... Eski haline gelme imkanı olmayan kişiler için uyguladıklarını da biliyoruz. Ama öyle ki öyle olmasa bile bu kişi kendi ihtiyarı doğrultusunda kendisi için bir mecburiyet varsa olabilir deriz. Bir mecburiyet evet. yoksa yapması caiz değildir deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam katılım bankalarında işlem yapmak caiz midir? Katılım bankalarının fetvasını nereden almaktadırlar? Katılım hesabı veya oradan murabaha caiz midir diye sormuşlar. Şimdi katılım bankalarıyla alakalı aslında defalarca konuştuk, evet. defalarca onlar hakkındaki fıkıh yorumları söyledik. Onlar tabii ki kendilerince fetva alıyorlar veyahut da fetva kurulları var. O doğrultuda hareket ettiklerini söylüyorlar. Ki biz birkaç tanesinde bizatki fıkıh kuruluyla da görüşmemiz hasebiyle şahit olduk. Hepsi için bunu tabii ki söyleyemiyorum ama yaptıklarını en azından ifade ediyorlar. Hüsnü zan adına bizim de buna inanmamız gerekir. Evet hocam. Ama tabii bu demek değildir ki her yaptıklarına kendi fetva kurularından fetva almaları bizim de buna caizdir dememizi gerektirmez. Çünkü fıkıh anlayışı açısından farklılık olabiliyor. Bazıları İslam fıkhını normal bir hukuksal sistemmiş gibi değerlendirerek, sonucu ne olursa olsun değil de belki bu meselenin haline dair yani çözümden yana bir fıkı anlayışı şeklinde masaya bir mesele oturtuluyor. Siz fıkıhçılar olarak bu mesele bu şekilde olacak. Bunu İslam hukuk açısından bir şekilde kılıfına uydurun tarzında ise evet. bu zaten yapı itibarla yani anlayış itibarla yanlış bir anlayış olmasa bile biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Çünkü fıkı hakikatte Allah'ın rızasını kazanmada bir metot. Yani sonuca razı olmak gerekir. Bu şekilde yapılmasına Allah ne der, ne demez? Bu caiz midir, değil midir? Yani tabii ki e, onun caiz olması için bir takım işlemler yapılması gerekiyor ise e, o yönler araştırılır. Yani alternatif sunulabilir. E, ki bunu belki daha önceden de söylemiş idik. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a baki denilen yerde hurma ikram ediliyor. Yaş hurma ikram ediliyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın çok hoşuna gidiyor. Diyor ki buranın bütün hurmaları böyle midir? Sahabe diyor ki yok ya Resulullah bizim kalitesiz hurmamız vardır. Biz kalitesiz hurmamızdan iki ölçek veririz. Yani tabiri caizse iki kilo veririz. Evet. Bundan bir kilo alırız. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki böyle yapmayın bu faizdir. Evet. Ancak bu kadarla iktifa etmiyor Efendimiz. Caiz olmadığını söylüyor ama yapmaları gereken çünkü sahabe diyor ya Resulullah kimse iyi hurmayı kötü hurmaya eşit şekilde değişmez ki. Ne yapmamız lazım? Yani bir alternatif olarak ne yapmamız evet. gerekir ki Efendimiz fıkhen bir alternatif sunuyor. Yani fıkıh meselenin önü kapatan caiz değildir diyen bir kurum değil caiz olmamasıyla beraber caiz olmasının da yönünü açması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla biraz önce söylediklerimiz farklı anlaşılmamalıdır. Efendimiz onlara diyor ki bir yol gösteriyor. Siz elinizdeki kalitesiz hurmayı satın, bedelini alın, o bedel ile kaliteli hurmadan alın. Bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Çünkü iki ayrı alışveriş şeklinde bir de alışverişin, birinci alışverişin ribaya tahallük eden bir akit olmaktan çıkarılması. Çünkü hurmanın hurmayla takas edilmesi, ribevi mal olması hasebiyle faizin cari olabileceği bir akit yapısıdır. Bundan çıkarmış oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu kurumlarında bazı ameliyeleri, bazı olaylarında fıkhen şöyle yapılırsa bu caiz olabilir, böyle yapılırsa caiz olabilir denilebilir. Bu manada fıkı kurullarının çalışmaları da hoştur, olması evet. gerekendir. Ama yok masaya bir konu konulur, bu böyle olacak. Bunda bir değişkenlik yok. Siz fıkı buna uydurun şeklinde olursa bu anlayış farklıdır ki bu zaten doğru değildir diyoruz. Tabii bunlar böyle mi yapıyor, böyle yapmıyor mu bu konuda da pek yorum yapmak istemiyoruz. Ama bizim genel olarak söylediğimiz e, finans kurumlarının her yapmış olduğu işleme biz caizdir demiyoruz. Ferdi olarak her bir Müslümanın bunlarla yapacakları her bir işlem adına bireysel olarak fetva sormasını hı hı. ve onlara verilecek olan reçete doğrultusunda hareket etmesini söylüyoruz. Çünkü bu e, bir banka finans kurumunun isim olarak yani A firması B firması Onlara tanıdık olarak yani bu firmanın şu işlemi caizdir demek de pek doğru olmayabiliyor. Veya caiz değildir demek de pek doğru olmayabiliyor. Evet. Niye? Çünkü bunların şubelerindeki müdürlerin inisiyatifleri de vardır. Yani bir genelge yayınlanıyor. Ancak bu genelgede A şubesi farklı bir uygulama, B şubesi farklı bir uygulama yapabiliyor. Hı hı. Veyahut da A şubesindeki müşteriyle muhatap olan e, mesul kişi, e, muvazzaf kişi, inisiyatif sahibi kişi fıkhi değerlere itibar etmesi dini hassasiyeti olduğu için daha farklı bir açıdan meseleyi yapabiliyor. Ama diğer tarafın böyle bir e, şeyi olmadığı için yani korkusu olmadığı için veya böyle bir yapıya sahip olmadığı için meselenin helal veya haramlık boyutuna değil tamamıyla resmi evraklar doğrultusunda e, işlemi yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu derece karıkışlık veya bu derece farklı olmasıyla beraber biz mutlak manada caizdir veya değildir demek doğru olmayacağı kanaatindeyiz. O yüzden her bir Müslümanın ferdi olarak yapacağı işi kendi şahsı olarak soracak ve ona verilecek. Reçete doğrultusunda ona yaptırılırsa o zaman caiz olur. Şimdi kardeşimiz bize murabaha sisteminden bahsediyor. Evet. Ki murabaha sistemi günümüzün tabiriyle kredilendirme. Hı hı. Yani siz bir araba alacaksınız veya bir ev alacaksınız. Peşin fiyatı bunun 100 lira ama sizin bunu peşin olarak alma imkanınız yok. Finans kurumu vesilesiyle bunu alıyorsunuz. Onun da caiz olabilmesi için aranan şartlar vardır. Birinci olarak öncelikle kurum onu kendi adına satın alması gerekir. Veya size vekalet verecek siz onu kurum adına satın alacaksınız. Birinci akit kurumun adına olmalıdır. Gerek kurum kendisi bunu yapsın, gerek vekalet yoluyla kurum adına yapın tabi kurum e, her şeyden önce sizin belli bir miktarda peşin de şart koşuyor evet. yani bir nevi taşın altına bir nebze dahi olsa elinizi koymanızı istiyor kendilerince hak, hak bir gerekçeleri evet. vardır <gülüyor> bu manada misal üzerinden gidecek olursak diyelim ki 100 liralık bir menkul e, veya gayrimenkul bu alınacaktır sizin 50 lira peşin paranız vardır gerisini kredi kullanacaksınız hı hı. E, kurum diyor ki o zaman 50 lirayı bana ver %50'sini senin adına, %50'sini kendim adına yükönce önce alayım. Veyahut da kurum size vekalet verecek. Siz gideceksiniz onu %50'sini asaleten kendi adınıza, %50'sini vekaletin kurum adına alacaksınız. Evet. Tabi bu yüzdelik tabirleri nispidir. Yani bizim biraz önce verdiğimiz misal doğrultusunda %50 dedik. Bu oranlar farklı olabilir. Evet. Bu birinci akit bittikten sonra kurumla oturulacak. %50 hissesi olan kurumun hissesini ondan üzerine kurum karını koyarak belli vade ile bunu size ikinci bir akit ile satış yapacak. Evet. Yani %50 hisseyi 50 liraya aldıysa işte 52 liraya sana şu kadar vade ile satacağım diyecek. Ancak 52 liraya satarım artı 1 lira dosya masrafı alırım artı 1 lira şu masrafı alırım şeklinde değil bunların tamamını fiyata yansıtacak. Evet. Yani 52 artı 2 değil 54 liraya satıyorum evet. ve 55 liraya satıyorum bunların bütün rakamını oraya yansıtacak siz e, mala mukabil bir bedel ödeyeceksiniz. Bu şekilde ikinci bir alışveriş bitmesi gerekir. İkinci alışveriş bittikten sonra e, siz e, erken ödeme veya zamanı geciktirmeden dolayı da fiyatta artma veya eksilme olmayacak. Hani yapılandırma diye tabir edilen bir sisteme girilmeyecek. Evet. Belki bu bazen olabiliyor mesela kişinin imkan oluyor belli bir yerden nakit para bulabiliyor e, borcunu peşin ödemek istiyor ancak peşin ödediği zaman da banka bir indirime gidiyor. Hı hı. E, böyle bir durum olduğu zaman da bunu direktmen o değer üzerinden bedel üzerinden değil farklı bir cins uygulaması ile farklı bir cins para vermek cinsiyle, suretiyle evet. e, bunu uygulayabilir ki buna dair biz defalarca meseleyi arz etmiştik anlatmıştık yine bu gibi bir şey olursa yine hususiyetle fetvasını sorar ben yapılandırmak istiyorum nasıl bir hareket etmem gerekir der ona göre inşallah ne yapması gerekirse ona ifade edilir. Evet hocam izleyicilerimizden gelen bir başka soru oturduğum evden başka bir evim daha vardı ben bu ikinci evimi satışa arz ettim ancak 3 sene sonra satıldı ben aldığım bu paranın zekatı nasıl vereceğim geriye dönük 3 senelik zekatta vermem gerekir mi diye sormuşlar hocam Şimdi e, zekat babında bir malın zekata tahallük edebilmesi, zekat malı olabilmesi tabii e, yaylim hayvanı olmamak veya arazi mahsul olmamak onların zekat oranları farklıdır. Hmm. E, normalde ticari gaye ile veya paradan bahsedecek olursak bu malı zekata tahallük edebilmesi için ticari niyet olması gerekir. Yani hakiki nema ki bu ticari niyettir veya hükmü nema altın gümüş veya para olması gerekir. Ee, buna göre mesela bir kimse bu ikinci daireyi ticari gayeyle almış ise ne demek ticari gayeyle? 10 liraya aldı, üzerine karını koydu, satış arz ediyor. Bu şekilde bir gayeyle almış ise bu bir ticari maldır. Ticari malda her senesi geldikçe zekatını vermesi gerekir. Evet. Velev ki satamamış olsa bile. Ancak satamadı, 2 sene sonra sattı, 3 sene sonra sattı, 3 senelik zekatını verecektir geriye dönük olarak. Ama bir mal, ticari bir mal değil ise yani diyelim ki siz bunu oturmak için aldınız veya kenarda durdursun, ileride ben bunu kiraya veririm veya oğlumu evlendirdiğim zaman oraya koyarım şeklinde bir niyet ile aldıysanız bu mal ticari bir mal değildir. kullanmaktan evet. alınan bir mal konumundadır. Dolayısıyla zekata tahallük etmez. Peki böyle bir malı satışa arz etmek bu malı ticarete çevirir mi? Burada fıkıhta iki kuraldan bahsedilir. Bir fiil iki terk. Ne fark var arada? Şu fark vardır. Ticari gaye ile almış olduğunuz bir malı ticari gayeden çıkartmakla niyet etmek etmeniz bir terk olacağından dolayı mücerret niyet ile o mal ticari olmaktan çıkar. Evet. Ama kullanmaklılığına yani ticari gaye olmaksızın aldığınız bir malı ticarete niyet etmeniz, satışa arz etmeniz ile o mal otomatikman ticari mal olma konumuna girmez. Çünkü biri terktir, biri fiildir. Evet. Fiilde icraat gerekir. Yani ortaya bir şey koymanız gerekir. Hı hı. Terk ise mücerret niyetli olur. Misal üzerinde anlayalım. Diyelim ki ben e, ticari gayeyle, satışa arz etme niyetiyle bir araba alsam. Ben galericilik yapıyorum, hı hı. Araba, araba, araba alım satım yapıyorum. Arabayı aldım, gayem ticari, satmak için. Normalde bu mal zekata tabi olan bir mal. Evet. Aldım sonra dedim ki ya ben bunu çok uygun fiyata aldım. Ve çok güzel, hoş bir araba. Belki bir daha bu benim elime geçmez. En iyisi ben bunu kullanayım dedim. Yani ticari gayeden niyetimi çıkarttım. Evet. Peki bunu çıkarttım ama daha henüz kullanmaya başlamadım. Bu mal artık ticari maldan çıkmıştır. Mücerret niyetiniz ile ticari olmaktan çıkacaktır. Evet. Ve zekata tabi olmayacaktır. Ama bunun aksi olsa yani siz binmek için Bilmek üzere kullanma gayesiyle bir araba aldınız. Hı hı. Aldıktan sonra dediniz ya ben bunu uygun fiyata aldım bundan güzel para kazanabilirim. En iyisi ben bunu satayım dediniz. Evet. Ama niyetiniz ticari değildi. Yani zekata tahallük eden mal değildi. Hı hı. Sonradan ticarete niyet ettiniz satmaya niyet ettiniz. Ve henüz daha satmadınız. Bu mal ticari oldu mu el cevap olmadı. Ta ki satıncaya kadar. Sattığınızda o mal ele elde ettiğiniz para işte mali i dediğimiz elde edilen yani sene içinde elde edilen para şeklinde değerlendirilir. Yerine göre daha önceden siz zekatınızı veren bir durumdaysanız hmm. ve senenizde geldiyse oraya katılarak zekatını vereceksiniz. Evet. Yani bu arkadaşımız da ikinci evim ticari gayeyle almadığı ticari gaye gütmediği bir ev ise ve bunu satışı arz etmesiyle o mal ticari olmayacak. iki sene değil beş sene sonra satsa dahi satmış olduğu bedel işte mali i müstafat konumunda sene içinde elde edilen para şeklinde değerlendirilerek hüküm doğrultusunda hareket edilir. Evet. Ama eğer bu mal dediğimiz gibi ticari gayeyle almış ise ticari maksada binayla almış ise alıp satmak niyetiyle almış ise ama satamadı masada bu önemli değildir. Ne zaman satarsa geriye dönük olarak zekatlarını vermesi gerekir. Evet. Yani inşallah şunu ifade etmiş olabildim. Bir şeyin fiil olması ile terk olması arasında fark vardır. Evet. Fiilde icraat gerekir. Terkte mücerret niyet yeterlidir. E, müsaadenizle bir misal daha verin ki izleyicilerimiz meseleyi daha iyi kavrayabilsin. E, çünkü e, fıkhi birikimi olan Hı -hı. arkadaşlarımızın da e, izledikleri bilgisi bize geliyor. Onlar evet. daha sonra bize bunu sual edebiliyorlar. Onların Hı -hı. da anlayabilmesi asabiyle. Diyelim ki siz e, sefere gittiniz. Evet. Ee, varsayalım Ankara'ya gittiniz. Ee, niyetiniz orada 3 gün kalmak. Ee, siz orada misafirsiniz. 3 evet. gün kalma niyetiniz, misafiriniz devam ederken dediniz ki ya burası güzel, benim burada işlerim biraz daha uzayacak. Niyetiniz değiştirdiniz. 20 gün kalmaya çevirdiniz yani veya 15 günden fazla kalmaya niyet ettiniz. Mücerret niyet eder etmez siz mukim oldunuz. Dahilüz kalma işlemi olmasa bile. Evet. Çünkü bu seferilli terk demektir. Terk ise mücerret niyetli olur. Ama aksi olsa yani siz diyelim ki Ankara'ya 15 gün kalma niyetiyle gittiniz. Hı hı. Mukimsiniz orada. Evet. 2-3 gün kaldıktan sonra işleriniz erken bitti. Veya bir nedenden dolayı dönmeniz gerekiyor. Ben yarın yola çıkacağım dediniz. Dediğiniz anda? Dediğiniz anda seferi Değilsiniz. Değilsiniz. Siz hala mukimsiniz ta ki yola çıkınca i̇cra, icra kadar. O Niye? Kadar. Çünkü bu e, seferilik bir icraattır, bir fiildir. Hmm. Bu ise mücerret niyetli olmaz. Illaki ki etmeniz, ortaya evet. koymanız gerekir. Sefere çıkmadıkça hala bu yine devam edecektir. Evet hocam. İzleyicilerimiz yine sorularını bizlere ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gönderebilirler. Bir diğer sorumuza geçiyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Benim fındık bahçelerim var. Fındığı toplayınca ya Öşrümü veriyorum sonradan bu fındıkları satıyorum aldığım paranın hepsini tüketemiyorum ve üzerinden sene geçiyor. Bir daha zekat vermem gerekir mi diye sormuşlar hocam. Yine fıkıhta bir malda hem öşür hem zekatın toplanınmayacağından bahsedilir. Ancak burada normalde toprak mahsulü diye bahsettiğimiz mahsuller eğer kişinin şahsi malıysa devlet malı değil de kendi tapulu malıysa Buradan elde etmiş olduğu mahsulün belli bir miktarını öşür ad altında vermesi gerekir. Evet i̇şte sulamasını kendisi yapıyor veya yapmıyor onda bir veya 20'de bir oranında bunu verecektir. Bu arkadaşımız diyor ki bunu verdim. Bunu verdikten sonra elimdeki fındığı paraya çevirdim veya mahsulü paraya çevirdim. O para da nisap miktarı bir para. Bunun da zekatını verecek miyim? Bu para biraz önce bir, yani bir evvelki sualin cevabında bahsettiğimiz üzere mal-i müstefat kabilindendir. Ne demek muali müstefat? Sene içinde elde edilen para gibidir. Dolayısıyla eğer siz başka zekata tavluk eden bir malınız yok ise bu para ilk defa böyle bir paraya sahip olduysanız ve bu da nisapsa bu paranın üzerinden sene geçtiği zaman zekatını vereceksiniz. Ama sizin zaten kenarınızda bir zekat miktarı, nisap miktarı paranız var idi veya altınız, gümüşünüz var idi veya ticari malınız vardı ve senenizin gelmesine iki gün kala, üç gün kala elinizdeki fındığı da sattınız, paraya çevirdiniz. O para da oraya katılır, onun da zekatı verilecektir. Evet. İnşallah anlaşılmıştır ki buna dair de aslında e, İmam Muhammed'in e, Kitab-ül Asıl adlı eserinde açık hı hı. ve net bir şekilde ifade etmiştir. Evet, yani e, zekat ile öşrün toplanmaması bu manada bizim aldanmamıza vesile olmasın. Çünkü aynı cins değildir ama fındık olarak elinde kalsaydı zaten zekata tabi olmayacaktı. Evet. Ama onu paraya çevirdiyse o para seni içinde elde edilen para şeklindedir başka parası yoksa senesi geldikçe zekatını verecektir. Başka malı var ise ve o malın da zekat senesi geldiyse bu da oraya katılır. Onun da zekatını verecektir. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tamam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim bildiklerimizle amel etmeyi, amel ettiklerimizle de ihlaslı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ki tamam. Hazretlerimizin her sohbetinde buyurduğu gibi ilim, amel, ihlas doğrultusunda bizlere hadim eylesin diyoruz. Amin inşallah hocam. Rabbim ilminizi artırsın. Sizin gibi hocalarımızın sayısında artırsın inşallah Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Sizler de bir dahaki programımıza sorularınızı göndermek için ilmihalet.lalegultv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.